صل على طبيبي قلوبنا محمد صل على شفيع ذنوبنا محمد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 Sıcağına gölgeler kucak açsa da, Ondan daha kavurucu bir başka ateşin sıcaklığını hissediyordunuz. Bambaşka bir sıcaklığı. İmkanın yerinde, Hem de o güne kadar olandan daha iyiydi. O gün iki e birden sahiptin ki, Bu da zamanının şartlarında ayrı bir zenginlik işareti olarak sayılırdı. Tebük'e kadar, Burada gidilecek yer önceden beyan edilmişti. Zira yol uzun ve düşman çetindi. Hazırlık da ona göre olmalıydı. Herkeste hummalı bir hazırlık başlamıştı. Herkes, Allah bizi kalpleri gaflet bataklığına batmış insanların gönülleri dirilsin diye cihada çağırıyor. Haytin daveti karşısında, sense bugün giderim, yarın hazırlık yaparım. Şimdi yaptım, yapacağım, edeceğim derken gecikmiş hareket eden aşk kervanını kaçırmıştın. Arkadan yetişebileceğini düşünüyordun. Vesvese sana o şekilde geldi belki kalbine. Keşke, keşke arkalarına takılıp kavuşabilseydin. Ama bu bir imtihan ya, bu hal dilinle sonrakilere fiili bir ders vereceksin ya... Allah senin aracılığınla bizlere ve kıyamete kadar kalbinde iman nurunu taşıyan ve hatta taşıyamayan insanlara bile senin aracılığına ders verecek ya. Herkes gitmişti. Aşk elçisinin davetini duyan, aşk elçisinin haydin sözünü duyan, aşk elçisinin elini tutan çıkıvermiş. Herkes gitmişti. Geride bir özürlüler, bedensel engelliler, bir de kendilerine münafıklık damgası vurulmuş iki yüzlüler kalmıştı. Tebük'e varıncaya kadar Resulullah senden bahsetmemişti. Oraya ulaşınca kab Malik ne yaptı demiş ve sebebini sorarak kervandan ayrı kalamayacağını böyle bir beklentiyle anlatmıştı. Sürüden ayrılanı kurt kapmaz mıydı? Bu isteğe mukabil bir başka can dost. Muaz bin Cebel seni teskiye etmiş, arındırmış. Resulullah'ın yanında mutlaka bir masireti, mutlaka bir sebebi vardır ya Resulallah. O çok iyi insandır. Onda iyilikten başka bir şey görmedik diyerek hayırla iade etmişti. Unutamayacaktın onu. Efendiler efendisi ise sükut buyuruyordu bu sözler karşısında. Ve uzaktan bir toz bulutu görününce gecenin sanki zifir karanlığında bir anda parlayan Nur misalik 30 bulutunu görünce gelenin Ebu Haysema olmasını temenni etti ve gerçekten de gelen Ebu Haysemeydi Belli ki yanında görmeyi arzu ettiklerinin arkada kalmasına gönlü razı değildi ve gözü geriden de olsa gelip Kervana katılacaklar daydı. Zira ne pahasına olursa olsun? Kervandan ayrı kalmamak gerekiyordu Kurtlara yem olmamak için Ve derken bir gün Dönüşün haberini almıştın Bugün yarın derken Ha şimdi yaptım yapacağım edeceğim derken geride kalıvermiştin Malın mülkün zevk sefa Engel verdi bir anda Nefsin nefsin engel oludurdu sana Gidemedin. ve duyuverdin ki aşk elçisi cihat yapmadan geri geldi evet cihat yoktu sonunda bu bir imtihandı aşk arenasında kimler gösterecek boyunu posunu diye Allah'ın yarattığı şu dünya bir sahne değil midir dostlar Allah bu dünya sahnesinde aşk elçisi peygamberleri ve o aşk elçisi peygamberlere uğrayarak aşkın zirvesine ulaşan baş rol aktörlerini istiyordu. Bunu duyunca bambaşka bir üzüntüye düşmüştün. Bu imtihanı kaybettiğini düşünüyordun. Ne yapmalıydın? Ne etmeliydin de sıyrılmalıydın bu sıkıntıdan? Ne yapmalıydın? Başkaları da vardı. O münafıklık damgası yiyen insanlar arasından. Onlar yalanlar söylemişlerdi. Yalandan mazeretler koymuşlardı ortaya. Başkalarının yaptığı gibi bir mazeretle işin içinden sıyrılabilirdin. Ama hayır. Sen ağzı çok iyi laf yapan, konuştuğunu dinleten bir söz üstadıydın. Ama tevessül etmeyi bile düşünmedin. Sildin hepsini kafandan ve gönlünden. Doğrulukla, sadakatten ayrılmamaya yemin ederek, Amniçidin, Medine'ye her döndüğünde olduğu gibi gelir gelmez sevgililer sevgilisi Mehçidin orada. Namazını kılıp Rabbinahamdu sena etti. Onunla gitmeyen herkes sıraya girmiş bir mazeret uyduruyordu. O da. Senden önceki 80 küsur insanın zahiri hallerine göre mazeretlerini kabul etmiş, perdeyi yırtmamıştı. Allah bana senin neden gelmediğini bildirdi. Sen şu şu sebeplerden gelmedin. Yazık sana. Vay sana dememişti. Allah Resulü Allah'ın bildirdiği kadar bilirdi ama bilmesine rağmen hiç kimseye sen münafıksın dememiş. Kimsenin kimseye etiket koymasına izin vermemişti. Aslında bu konu ayrı bir konu değil mi? Bir kardeşimiz yanımızda kötülüğünden bahsedildiğinde Cafer Sadık 70 tane maziret bulun bulamazsanız bilemediğim bir sebep vardır deyin der. Ama bu konuda bilene kadar yanlışımız var. Ey sevgilinin rahlesinde yetişen aşk gelçisi. Derinlerinde olanın hesabını Allah Resulü Allah'ı bırakırdı, görünüşe göre hükmü verirdi. Sıra sana gelmişti. Sen de mazeret sunabilirdin. Ya Resulallah, şu şu sebeplerden gelemedim. Gerçi hangi sebep olursa olsun, mazeret kabul olunabilir miydi? Allah Azze ve Celle'nin o kadar lütuf ve ihsanın karşısında, bu nimetleri karşısında şükrün ifadesi olan, amel değil midir? Hani sizinle sürekli tekrarladığımız bir şey var. Yeniden diriliş için hepimizin önce bir tövbe sonra gerçek manada bir iman sonra imanın bir tanecik işareti ve garantisi olan amel sonra o amelin makbuliyetinin bir yansıması olarak bir sıçraması olarak bir sirayet olarak ahlak hepsi birbirine bağlı demiştik ya. Yani. Sen de yapabilirdin. Yüzündeki ifade birden değişmiş. Acı bir tebessüm hakim olmuştu. Yanına yaklaştın. Önüne oturdun. Hiçbir şey demedi sana aslında. Neden gelmedin? Mazeretini yet demedin. Hiçbir şey demedi sana. Ama sen o duruşları karşısında bile mahcubiyetten gönlün sızıyordu. Boynunu büktün. Ya Resulallah. Allah'a yemin ederim ki senin huzurunda değil de şu anda dünya insanlarından bir başkasının yanında olmuş olsaydım bir mazeretle işin içinden sıyrılmasını çok iyi bilirdim ya Resulallah. Fakat biliyorum ki bugün benden razı olacağın bir yalan sözle kurtulsam çok sürmez Allah seni haberdar eder ve mutlaka bunun sorumluluğunu üzerime yükler. Ya Resulallah Hiçbir özrüm yoktu Ya Resulallah Hiçbir özrüm yoktu Hurma bahçemdeki hurmalar Sıcak güneşin altındaki gölgelikler Dudakların kurudu Sıcak rüzgarların içerisindeki Buz gibi soğuk sular Tatlı sular bana engel oldu Ya Resulallah Dünya meşgalesi Dünya sevdası bana engel oldu Ya Resulallah Evet Ya Resulallah Bize de o engel oldu Filistin bu yüzden ağlıyor. Irak bu yüzden ağlıyor. Ya Resulallah hiçbir mazeretim yok. Ve yine vallahi yanında olmadığım zamankı kadar hiçbir zaman bu kadar maddi imkana sahip değildim ya Resulallah dedi. Sen böyle diyebildin. İnsan sarrafıydı ya buna gelince işte bu doğru söyledi diyordu sevgililer sevgilisi senin için. Belli ki öncekilerin mazeretleri sunni idi. Belli ki insanları doğru olana sevk ile vazifeli Allah Resulü işin farkındaydı. Belli ki yalanın yalan, doğrunun da doğru olduğunu gözlerden kaçırmıyordu. Hangi yıldız böceği ebedi bir yıldız olarak kalabilir ki? Ardından... Allah hakkında hüküm vereceği ana kadar kalk, bekle diyordu. Böylesi durumlarda akıl veren çok olur ya, senin de etrafı toplananlar oldu. Bir kötülüğünü bilmediklerinden bahsediyorlar ve öncekiler gibi gidip senin de bir mazeret işin öncelik sunmanı, şu mazeretten dolayı gelememiştim deyip kurtulup sıyrılmanı tavsiye ediyorlardı. Bu yöndeki baskı o seviyeye gelmişti ki neredeyse gidip dediklerini yapacaktın. Allah için başını koymuştun ya, o da seni yalnız bırakmayacak. Yanlışa yönelmene müsaade etmeyecekti. Birden aklında şimşekler çaktı. Ve senin konumunda olan bir başkasının olup olmadığını sordun. İki isimden bahsettiler. Bunlar Hilal bin Ümeyye ve Mürare bin Rebiydi. Her ikisi de Bedir'e katılmış, salih ve faziletli insanlardı. Kararından dönmeme de karar kıldın. Aldırmadın çevrendekilere ve onların yaldızlı sözlerine. Tebükatılamayanlardan sadece üçünüze taviz konulmuş ve konuşmama cezası verilmişti. Zaten mükafat gibi cezada bir seviye işi değil miydi? İnsanların arasında ama yapayalnız kalmıştınız. Adeta dünya, adeta dünya başınıza yıkılıyordu. İnsanlar sanki bildiğiniz insanlar değildi. Bütün genişliğe rağmen dünya daralmış ve kanlı sünger misali beyninizi içen bir zindan haline gelmişti. Ve bu süreç az değil, size elli bin sene gibi gelen tam elli gün sürecekti. Diğer iki çiladaşın yaş itibariyle senden daha öndeydi ve evlerine kapanmış günlerini ağlamakla geçiriyorlardı. Sense gençtin, cinçtin, kabına sığmıyordun. Camiden, cemaatten kopmadın. İnsanlar seninle konuşmasa da çıkıp çarşı pazarda dolaşıyordun. Sürekli gözlerin Allah Resulü'nün üzerindeydi. Selam veriyordun. Selamını alıyor, Ümitle gözücüyle dudaklarının hareketini yokluyordun. Acaba sevgilim selamı aldı mı diye. Namazını hep onun yakınında kılmaya çalışıyordun. Bakışlarındaki sırlıyı yakalayabilmek için gözlerini kontrol ediyordun. Dudaklarının hareketini görüp selamını aldığını ve teveccüh etmediğin anlarda gözleriyle seni süzdüğünü görünce sanki dünyalar senin olmuş ...ve rahat bir nefes almıştın. Toplumda bilinip sevilen birileri olsanız bile... ...emir yüce bir makamdan gelmişti ya... ...herkes ona uyuyordu. Ve bunun istisnası da yoktu. Can dostun, yakın arkadaşların bile... ...farklı davranmıyorlardı. Sürenin uzaması sıkıntı katlamıştı. Bir nefes ümidiyle amca oğlun... Ve en sevdiğin can dostun Ebu Katade'nin bahçesinden içeri girip selam verdin. Aman Allah'ım, O ne itaatti ki, Selamını bile almadı can dostum. Yemine vererek selamını tekrarladın, Yine ses yoktu. Ey Ebu Katade, Benim Allah ve Resulünü, Ne kadar sevdiğimi, En iyi sen bilmiyor musun? Çıldız bir sesle, Allah ve Resulü daha iyi bilir cümlesini duyabildin. Bu senin için ayrı bir yıkımdı. Ağlamaktan gözlerin kan çanağına dönmüştü. Çaresiz geldiğin yerden duvara tırmanıp mahzun ve eli boş geri dönüyordun. Çarşı pazarda yürürken kalabalığın içinden birinin seni sorduğunu fark ettin. Zaten insanlar daha seni ilk gördüklerinde çoktan soran şahsı sana yönlendirmişlerdi. Gelen, Şam tarafından nebatlı bir tüccardı. Elinde bir name vardı, sana uzattı. Gazan Sultanından selam getirmiş. Mektup yollamışmış sana. Mektup sana daha acı gelmişti. Duydum ki, sahibin Muhammed, sana cefada bulunmuş, zulmetmiş. Hor hakir görülesin diye Allah seni yaratmadı, gel bize. Bütün imkanlarımızı senin için seferber edelim deniliyor. Dünya adına vaat düşüne vaatler yığdıyorlardı o mektup ile. Bu da ayrı bir imtihan dedin. Allah'ım seni seviyorum Allah'ım. Allah'ım seni seviyorum Allah'ım. Allah'ım sana aşığım Allah'ım dedin. Sabır gelenlere amenna demek ve direnmek değil midir? Ben de semi'na ve aina diyorum. ''İşittim ne geldi senden, itaat ediyorum.'' diyordu. Ve tereddüt etmeden mektubu yırtıp ateşe vermiştin Haklıydın zira hayırlı işlerin çok müzir manileri olur. Hayırlı işlerin birçok engelleyicisi olur. Ve şeytan bu işin hizmetçileriyle çok uğraşır ya, bu türlü durumlarda bulanık suda balık avına çıkan nice fırsat avcıları vardır.'' Vahşi nehirlerdeki kiranalar gibidirler. Rüzgarlarına kapılmamak gerek. Müzik ve 40 gün geçmişti ki, ...Resulullah'ın elçisi geldi yanına ve bir imtihan daha. Allah, hanımınla da görüşmemeni sana emrediyordu. İmtihan üzerine imtihandı. Kur'an'da Eyyub Aleyhisselam imtihan üzerine imtihan edilip, onlara Allah'ım senden gelenlere amenna dediğinden, Kur'an'da ni'melle abd diye övülüyordu ya, ne güzel kul diye. Sen de öyle olacaktın, belliydi. Ve, ve Allah Resulü'nün elçisi gelir gelmez, hiç isyan etmedin, bu kadar da olur mu demedin. Resulullah böyle mi istedi? Allah buna böyle mi emretti? İtaatte zirveyi temsil ediyordun. Boşayayım mı dedin? Allah Resulün neyi gönderdi sizinle? Hayır dedi. Sadece ayrı kalıp yaklaşmaman gerektiğini ifade etti. Tereddüt etmedin. Ve onca yıllık hayat arkadaşına. Sultanım, hayat arkadaşım, bir tanecik sevgili eşim. Allah hakkındaki hükmünü verinceye kadar anne babanın evinde kalıver. İmtihan üzerine imtihandı. Ve sonra on gün daha geçmiş ve gün 50'ye tamamlanmıştı. Ve derken 50 günün sabahında sabah namazını kılmış evinin çatısında bitkin ve üzüntüden iki büklüm oturuyordun. Bir an gözüne toz bulutu ilişiverdi. Sel dağından uzanıp toz duman içinde atını mahmuzlamış birisi geliyor. Bir taraftan Son Sürat atını koştururken diğer taraftan da en gür sesiyle Müjdeler olsun sana ey Kapin Malik. Müjdeler olsun sana ey Kapin Malik. Müjdeler olsun sana ey Kapin Malik diye Ortalığı inletiyordu. Elbette ses atlıdan önce ulaşmıştı sana. Belliydi ki bir şey vardı. Seninle birlikte 50 günlük kaderi paylaşan arkadaşların hakkında bir ayet inmişti. İçten pişmanlıkla bir tövbe etmiştiniz ya... Yankısı Allah katından geliyor ve yüreklerinize su serpiyordu. Hani yaptığın hata karşısında Allah'ım bir anlık tefsime uydum ya, bir anlık yanlışa düştüm ya affet Allah'ım beni. Affet ey yerin göğün ve bu ikisi arasında bulunanların sahibi. Ey kişinin anne babasından kişiye daha şefkatli olan. Ey mahlukatın. Diğer mahlukata karşı şefkat ve merhametin veren, Kişiye can damarından daha yakın olan Allah'ım, Merhamet et, seni seviyorum ben, seni seviyorum Allah'ım, Seni seviyorum, sana aşığım Allah'ım, affet demiştiniz ya, Tabi yaptığınız dil ile tövbe değildi, İmtihan üzerine imtihanlara fiili tövbeyi eklemiştin, Tövbe dil ile söylenen değildi, hayat ile yaşanandı, bunu yaşayarak gösteriyordun, Allah'ın katındaki meleklere Allah'ın nüfmesini sağlıyordun, zamanımıza bir ışık tutuyordun böylece, tövbenin sadece dil ile estağfurullah demekle değil de, o estağfurullahı yaşamak ile olduğunu, kalben pişmanlığın yetmediğini, pişmanlığın tövbe olduğunu ama o pişmanlığın bir hayata yansıması gerektiğini bizlere sunuyordun ve Allah şöyle buyuruyordu, Allah savaştan geri kalan ve haklarındaki hükmün ertelenen o üç kişinin de tövbesini kabuldu. Çünkü onlar öylesine bunaldılar ki yer bütün genişliğine rağmen onlar için daraldı da daraldı. Ve vicdanları da bu daralma altında kaldı. Ayet buydu. Ayeti işitir işitmez. Hemen secdeye kapandın. Şükürle. ...lemanın, göğün, gökyüzünün dilini çözerek... ...seni sıkıntılardan kurtaran Rabbine şükürle... ...secdeye kapanarak şükrünü ifade ettin. Sadakatinize diyecek yoktu sadıktınız. Allah ve Resulüne söz vermiştiniz ya bir defa... ...sözünüzün eriydiniz. Yolunuzu bulduktan sonra ne kadar yaldızlı da olsa... ...başka bir yolun sizi selamete çıkarmayacağından emindiniz. Onun için... Allah tövbenizi kabul ettikten sonra bir daha tövbenizden dönüş yapmayacaktınız. Onun için yerinizi iyi tespit etmiş ve zerre miktar kaymamıştınız yerin içten. Safım Allah'ın safı demiştiniz. Mücadele süresinde insanlar iki çeşittir. Ya Allah'ın safında ya şeytanın safındadır ayetinin karşılığında. Allah'ım. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Emret Allah'ım. ''Seni seviyorum Allah'ım, seni seviyorum Allah'ım'' demiştiniz. Ve o hüküm gelivermişti. Allah'ın biricik Resulü tebliğ ediyordu. Bu hareketlenmenin sebebi de zaten buydu. Meğer sabah namazını kılınca, ümmetine anne babasından daha şefkatli olan, Tövbe 128. ayetçe, ''Rauf ve Rahim'' sıfatı esmaiyeyi taşıyan aşk acısı Resulullah, Hakkınızdaki fermanı insanlara bildirmiş ve hemen koşun. Müjdeyi ulaştırın onlara, müjdeyi ulaştırın sevgililerime, müjdeyi ulaştırın bir tanecik ümmetime. vermişti halk müjdeyi vermek için sizlere. Siz orada imtihan altındayken onlar da sizin için hep dua ediyorlardı çünkü. Yanına gelip müjdeyi verince sevincinden kabına sığmıyordun. Tuttuğun üzerindeki elbiseni verdin. Neyin var neyin yoksa hepsini koydun ortaya. Şafak söküp ortalık aydınlanmıştı. Herkes tövbenin kabulünden dolayı seni tebrik ediyordu. Ve bulutlar dağılmış. Yüzündeki acı tebessüm yerini sevinçten şimşek gibi bir parıltıya bırakmıştı. Yüzün ay gibi parlıyordu. Selam verdin. Aşk elçisine aldı selamını. Belli ki o da heyecanlıydı belli ki ümmetinden bir kişi daha kurtuldu diye rahmetten sevinçten mutluluktan gözyaşları döküyordu belli ki o da seni bekliyordu yanılmamıştı çünkü adamını tanıyordu Resulullah farklı davranmamıştınız sizde sevinçle müjdeler olsun sana doğduğun günden bu yana en hayırlı günün bugündür senin buyurdu ya Resulullah dedi kalp senin tarafından mıdır, yoksa Allah tarafından mıdır bu sözlerin? Resulullah sana, bilakis Allah tarafından cevabını vermişti. Elbette bu senin için ayrı bir sevinç kaynağıydı. Bütün varın yoğunu Allah ve Resulü için bağışlamak istediğin sevinçten. Ama Resulullah kabul etmedi. Fiilini, tövbeni ispat etmiştin ya, bir de sözlerini teyit edecektin ve dedin ki, Ya Resulallah, Allah Teala beni doğruluğumla kurtardı. Yine benim tövbemin bir parçası olsun ki, yaşadığım sürece doğruluktan hiç ayrılmayacak yalanın zerresine tenezzül etmeyeceğim. Sözünün eriydin zaten. Günler geçti de bunu göstermiştin. Ömrünün sonuna kadar, ölüm meleğiyle buluşman gerçekleşene kadar bunu göstermiştin. Doğruluğu şiar edinmişlere bugün ne güzel örneksin sen, ey Ka'b Ka bin Malik! Zamanında atılması gereken adımları atamayıp çıkmazları sokan bizlere ne ince mesajlarım var. Ey kâb Malik! Zaman değişse bile, asırlar başkalaşsa da her dönemin bir seferi, her devrinde bir neferi var. Öyleyse bugünkü hamlelerde geri kalmak ne büyük fecaat. Arkadan bile olsa yetişip kervana kılmakta ayrı bir saadet, huzur ve mutluluk, bahtiyarlık değil mi? Bugün ne vahiy var inmeye devam eden, ne de mesele kendisine götürülüp haylu fasl eden nebi var aramızda. Kalmamak için yollarda ebedi, yolunu rehber kılmak, iradeyle yolda sabit ayak kılmak gerek. Sabır adına gönül havzını olabildiğince geniş tutarak, tövbe kahramanı, kalp bin malik misali öyle bir tövbe etmek gerektir ki hayatımız için... O gün gökyüzünden gelen ayetler bize de deva olsun ve sırtımızı sıvazlasın dostlar. Güzel akıbet için, kendimize rağmen olumsuzluğun her türlüsüne katlanmak için, hakkın hatırına yılanla çıyanla yaşamayı bilmek de ayrı bir meziyet değil midir? Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi, karanlığa katlanmasaydı, Ayın, ışığı, geceliğin o kadar belli olur muydu diyor ya. Evetler. İşte Kab'in Malik ve bize mesajı. Selam olsun mesajından hayatını aşka taşıyanlara. Bizleri dua ediniz, duanızdan çıkarmayınız. Diyor ve sizlere Allah'a emanet ederken son sözümüz dua olsun istiyorum.